El Fueje Tango'nun Büyülü Kutusu Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu Merhabalar sevgili dinleyenler 95.0 Açık Radyo'da El Foyeje programındasınız. Bugünkü programa Mustafa Şükrü Alpar'ın bir martı gibi tangosunu seslendiren Türk tangosunun efsane seslerinden Seyyan Hanım'ın Seyyan Oskay Hanım Efendi'nin sesiyle başladık. Ve bugün tangonun büyülü kutusunda... Bizlere Seyen Hanım gibi sesleri ve o seslerin hayat verdiği tangoları aktaran bu tangoları ve bu sesleri yeni kuşaklara taşıyarak bir kez daha ölümsüzleştiren Hasan Saltık ve Kalan Müzik yapım şirketinden bize kalan tangoların izlerini süreceğiz. Kalan Müzik Plak şirketinin kurucusu Hasan Saltık geçtiğimiz günlerde 2 Haziran 2021 günü çok genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Türkiye'nin çok önemli plak şirketlerinden olan kalan müzik popüler olanın değil alternatif olanın peşinden giderek söylenmeyenleri kaydedilmeyenleri kaydederek tarihe iz bırakmayı tercih etmişti. Tarihin tozlu raflarında kalan müzikleri gün ışığına çıkarmak arzusu ve bir gün kendisi gittikten sonra geride bıraktıklarıyla anılmak istediğinden olsa gerek plak şirketinin adını da kalan koymuştu. Nitekim öyle de oldu. Belki hala kalacak çok proje vardı ama kalan müzik ve Hasan Saltık çoktan Türk müzik dünyasına bambaşka bir soluk getirmiş, popüler kültür içerisinde can çekişen sanata başka bir damar yolu açıp var olmasını sağlamıştı. Eminim ki Açık Radyo dinleyicileri de bu isme hiç yabancı değillerdi. Açık Radyo programcılarınınsa birçoğu kendisini bizzat ve yakinen tanıyordu zaten. Bu nedenle vefat haberi geldiğinden beri Açık Radyo'da birçok programda anılmakta kendisi. Bizden hemen sonra yayınlanacak olan Sada programı da Cemal Ünlü de kendisini yakinen tanıyan ve birlikte birçok değerli projeye imza atmış birisi olarak Hasan Saltı'yı anlatacak. ''Ben kendisini şahsen tanımadım ama plak şirketi konservatuardaki öğrencilik yıllarımızdan beri iyi ki şu ülkede bir de kalan müzik diye bir plak şirketi var.'' dedirtirdi. Kalan müziği öncelikle klasik müzik alanında yaptığı çalışmalarla tanıdım. Türk icracıların ve özellikle de çağdaş Türk bestecilerin eserlerini o yayımlamamış olsaydı belki de biz bunları hiç duymayacaktık ve sonraki kuşaklar bir gün belki kalan müzikten benim de albümüm yayımlanır motivasyonu ile yeni projelere kalkışma cesaretini bile gösteremeyeceklerdi. Bu nedenle 90'ların pop furyası içinde dahi kapılarını her türden sanatsal projeye açık tutan ve bu yolda da cesaretle durup kendinden sonraki plak şirketlerine öncü olmuş olan Hasan Saltağ'a öncelikle müzisyen olarak teşekkürü bir borç belirim. Hele yıllar sonra tangoya gönül vermiş bir müzisyen olarak. Bugün hala Türk tangolarının çok az bir kısmı gün ışığına çıkarılmış durumdadır. Lakin bu tangoların varlığından bile haberdar olmayabilirdik. Az önce dinlediğimiz Seyyan Hanım'ın Tangolar albümü 1996 yılında kalan müzik tarafından yayımlanmamış olsaydı. Evet o tangolarla büyümüş bir kuşak onları canlı konserlerde dinlemiş ve radyodan dinlemeye alışkın bir kuşak vardı. Ama bizler her ne kadar tek kanalda dönemi hatırlıyor olsak da nostaljik tangoları annelerimizin ya da büyüklerimizin sesinden dinlemiştik sadece. Artık plakların yerini kasetlerin aldığı, pikapların sıkı pazarlıklarla eskicilere satıldığı, her yeni gün yeni bir popçunun çıktığı bir dönemde taş plaklardan tango dinleyen bir kuşağın varlığı beklenemezdi. Dolayısıyla eğer dünün yarına da kalmasını arzu eden bir yapımcı Hasan Saltık ve onun plak şirketi kalan müzik olmasaydı bu sesler bu tangolar gün ışığına belki de çıkmamış olacak. Ve bugün kalan müzik sayesinde açılmış olan bu yol belki de açılmamış olacak. Ve geçmişten günümüze tangolar ve Seyyah Hanım tangolar albümlerinin arkasından çıkan birçok tango albümü de belki de hiç yapılmamış olacaktı. Eski tangoların yeni teknolojiyle yeniden dinleyiciye sunulması tango müziğinin canlanması adına en önemli atılımlardan biridir. Bu nedenle bugün müzisyen olmanın dışında bir tango sever olarak Hasan Saltık ve Kalan Müziği'nin Türk tangosuna yaptıkları bu çok değerli katkılardan ötürü ayrıca bir teşekkürü daha borç bilirim. İşte bu sebeple bugünkü programı Kalan Müzik tangolarına ayırdık. Bugün El Foyce'de, tangonun büyülü kutusunda kalan müziğin... Bıraktığı tangoların izlerini süreceğiz. Türk tangosunun yaşatılması adına yapılmış en önemli ve ilk projelerden biri olan Seyan Hanım tangolar albümüyle başladık. Şimdi yine aynı albümden Seyyan Hanım'ın sesinden Cümmüş Mehmet'in Ne Tatlı Bir An adlı tangosunu dinliyoruz. Dur sevişmek çok tatlı şeydir. Kendini gel bana sevdir. Aşkı benden öğrenirsin. Güzel tatlı direman dire. Sen verir de sevdalar saçken Cümbüş Mehmet'in Ne Tatlı Bir An adlı tangosunu Seyyan Hanım'ın sesinden dinledik. Seyyan Hanım, plağa alınan ilk Türk tangosu maziyi seslendiren şarkıcı olarak tanınır. Hemen ardından Atatürk'ün de çok sevdiği Fehmi Ege'nin Mehtaplı Bir Gecede tangosunu da plağa kaydeden isim olmuştur. Seyyan Hanım'ın yaklaşık 10 yıl süren kısacık sanat hayatında kaydettiği plaklardan derlenen bu ilk tango arşivi aynı zamanda kalan müzik 78 devirli arşiv serisinin de ilk albümü olmuştu. Taş plaklar denince bugün hala akla gelen en önemli isim olan Sevgili Cemal Ünlü'nün projesi olarak ortaya çıkan bu 20 parçalık albüm arkasından çok farklı türde birçok 78'lik plağın da yeni teknolojiye aktarılarak basılmasına ve yeni kuşakların da belleklerine geçmesine vesile oldu. 15 Kasım 1996 yılında yayımlanan Seyyen Hanım Tangolar albümü, 2019 yılında Kalan Müziğin klasikleşmiş albümleri LP olarak yayınlama projesinin de ilk ürünü oldu. CD olarak on binlerce satış yapmış olan Seyyen Hanım tangolar albümü yıllar sonra yeniden ilk formatında plak olarak satışa sunuldu ve yine bir kalan müzik serisinin ilk çalışması olarak piyasaya sunulmuştu. Seyen Hanım'ın 50 kadar taş plak kaydının içinden yalnızca 20 tanesinin yer aldığı bu proje nostaljik Türk tangolarının içinde sadece küçük bir külliyatı oluşturuyor. Kalan müzik bu albümle aynı gün farklı tango şarkıcılarının söylediği tangolardan oluşan bir karma albüm. Geçmişten günümüze tangolar albümünü de yayınlamıştı. Bu iki projenin aynı tarihte piyasaya sunulması belki de o günlerde unutulmaya yüz tutmuş olan Türk tangosunu yeniden canlandırmıştı. Aynı dönemlerde popüler olan nostalji albümlerinden farkı yalnızca eski şarkıları gün yüzüne çıkarmak değil tüm otantik halleriyle eski sanatçıları, icraları, sesleri ve eski kayıtları olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaktı. Birçok ünlü tangoyu birçok farklı tango şarkıcısının sesinden bir arada duyduğumuz bu albüm aradan geçen 25 yıla rağmen hala Türk tangosu adına en önemli kaynak niteliğindedir. Bu albüm yayınlanmamış olsaydı ne Yaşar Güvenir'in şu yumuşacık sesini ne de Fehmi Ege'nin yıllarca sabrettim adlı bu güzel tangosunu duymuş olacaktık. <Gülüyor> Olsun seni bağrıma basıp Kalbimi kalbine dinletebilsen Elimde olsaydı belki sevmezdim Seni bilmem nasıl unutabilsen Yıllarca sabrettim sana söylemedim Bilsel neler çektim Hiç dert demedim Günlerce ağladım Minnet demedim Bilmem bu halimde Haberin var mı? Sevgiyle yanmaktayım için için Günlerce hasretini çektim için Gönlümü federttim senin için Derdinde beteri var Söylemedim Bir sen neler çektim Hiç dert demedim Ölümü feda ettim senin için Ölümü feda ettim senin için Bilmem bu derdinde beteri var Yaşar Güvenir'in sesinden Fehmi Ege'nin Yıllarca Sabrettim adlı tangosunu dinledik. 1996 yılında çıkan Geçmişten Günümüze Tangolar adlı kalan müzik etiketiyle çıkan albümde yer alıyordu bu tango. Nedim Era'nın yayımı hazırladığı bu albüm sayesinde bugün tango şarkıcısı olarak bilmediğimiz isimlerin de tango kayıtlarının olduğunu öğreniyoruz. Daha söylediği ilk kelime ile kim olduğunu anlayabildiğimiz, ilk heceden karakteristik sesini bize sunan ancak o sesi daha çok Türk müziği söylerken duymaya alışkın olduğumuz Zeki Müren'in sesinden bir başka Fehmi getangosunu da yine bu albüm sayesinde dinliyoruz. Sevgiden usanmadı gönül.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 canı bu dünyayı zehreden bir güzel görse koşar peşinden ayrılıp peşinden nasıl da korkmaz gönül şimden aşkın ateşinde buunca fena yandık beraber Yine uslanma, bilmem ki neden Hep bu deli gönül değil mi? Ah, bana bu dünyayı zehreden 1996 yılında yayınlanan Geçmişten Günümüze Tangolar adlı albümde yer alan Sevgiden Usanmadı Gönül adlı tangoyu Zeki Müren'in sesinden dinledik. Kalan Müzik arşiv serisine tango dışı kayıtlarla devam ederken bir yandan da çok önemli bir tango arşivini de yine bu seriye ekliyordu. İbrahim Özgür Tangoları. İlk olarak 1999'da Orient Müzik etiketiyle piyasaya çıkan albüm 2009 yılında Kalan Müzik tarafından piyasaya sunularak Kalan Müzik arşiv serisi içinde adeta bir tango arşivi serisi oluşturuyor. İbrahim Özgür'ün seslendirdiği 19 tangodan oluşan bu albümden bestesi de kendisine ait olan meşhur Mavi Kelebek tangosunu dinliyoruz. Sevgilim, sevdasıyla geçire, o ümit yılları göz yaşına geçire. Ey lâhi sevgilim, dolmam aşkın tadına mavi kelle bekterim sevdamızın adına. Necin durak benim mi? Necin ben çekiyorum? İnan sevgi gibi. Severek çekiyorum. O olmaz dün. Emelleri bil kader kahpe Haydirdi beni çok yüzlü kelebek, ardına balan saydın, aşkımı anla saydın, mavi kanatları yalnız beni boş saydın. Çaldı tatlı kokulu bir gece rüzgarda dım karmadı seni ölçüz var mı Temuzun ol 8 ağlatım iki boğazı suları birsme var Kanatlarınla yanıp gitseydim. Dağda tatlı kokuyu bir gece rüzgarda. Okşadım karnamadım. Seni eksik barda. Temmuz'un o seccizi İbrahim Özgür'ün meşhur Mavi Kelebek tangosunu kendi sesinden dinledik. Bu tango İbrahim Özgür'ün en meşhur tangosudur ve çok sevilen bu tango sonradan ve yakın zamanda da birçok şarkıcı tarafından yeniden yorumlandı. Ama bu albüm Hasan Saltık tarafından arşiv serisi içinde yayınlanmamış olsaydı, Örneğin İrfan Kipman'ın ''Neden Sustun?'' adlı şu tangosunu duymuş olur muyduk? Laleler gibisin tatlı ve ince Ardından bakarken hallat Meysan ki dudağın sana erince içimden taşar hem coşar hitlerim Ama bir insanın tahassürüyle Mehtabı anarım bir hülya gibi Açılır hiçliğin tesürüyle Sonsuzluk içimde bir hülya gibi o güzel dudakla söylemez neden? Neden bir lahtacık duyulmaz sesin Belki de bu sırra ben eremeden İçerim zehrini boş bir hemesin. Rüyalar görüyor bak yine şimdi Hedeften daha çok parlak gözlerin Eski bir sevgimi düşüncen kimdi? Seni ürküttüm mü ben ne de Sustu gözlerin Laneler gibisin tatlı ve ince Ardından bakarken halla titrerim Meysan ki sana erince İçimden taşar hem coşar hislerim Ama bir insanın tahassürüyle Mehtab'ı anarım bir hüya gibi Açılır güçliğin tesiriyle Sonsuzluk içimde bir hüya gibi O güzel dudaklar söylemez neden neden bir lastacık duyulmaz dedim Belki de bu sırra ben eremeden İçerim zehrini boş bir hevesim Rüyalar görüyor bak yine şimdi Sedeften daha çok parlak gözlerin Eski bir sevgimi düşüncen kimdi mü Sustu İbrahim Özgür'ün sesinden dinledik İrfan Kipman'ın ''Neden Sustun?'' adlı butangosunu. Bu tango, 2007 yılında kalan müzik etiketiyle piyasaya sürülen İbrahim Özgür tangoları adlı albümde yer alıyordu. Yeni kuşak müzisyen ve şarkıcıların birçoğu eski Türk tangolarını ve tango şarkıcılarını bu üç albüm ile tanımış oldu. Ve birbirinden güzel bu tangolar yeni isimlerin hançeresinde bir kez daha can buldular. Hasan Saltık bu tangoları yeniden seslendirmek isteyen isimlere de kapılarını açıyordu. Şüphesiz ki eski tangolar bunlardan ibaret değildi. Belki ömrü vefa etse arşivleri kazımaya da devam edecekti. Ama seçilen bu isimler ve bu tangolar yeni kuşakta da bir tango ilgisi uyandırmaya devam etti. Lakin 1930'larda olduğu gibi bir tango şarkıcısı anlayışı yoktu. Tango seven, söyleyen ya da söylemek isteyen şarkıcılar vardı. Ve de Türk tangosu hem ezgisel karakteri hem de radyo orkestraları döneminde şarkıcı bulunamadığı için kimi Alaturka şarkıcıları tarafından da icra edilmiş olmasının kulaklarda yarattığı aşinalıktan olsa gerek Alaturka müziği şarkıcıları tarafından da oldukça ilgi görüyordu. Kimi zaman Alaturka müziğin bir türü olarak sayılabilecek fantezi türündeki şarkılara da tango başlığı koyunca tango bestelenmiş sayılıyordu. Bir Alaturka şarkı olmanın dışında tango ile hiçbir alakası olmayan bu tarzda şarkılar hala tango adı altında söylenmeye devam etmekte. Zamanında... Tango bestecilerinin de belki de halka daha yakın olmak için makamsal ögelerden faydalanarak yaptıkları besteler daha sonra Türk müziği şarkıcılarının tango söylemesi ve hem ezgisel yapıdaki hem de vokal icrasındaki bu kayma ile birlikte tango orkestralarının gitgide kaybolması bir dönem tangonun adeta al-turka bir müzik muamelesi görmesine yol açmıştır. Şüphesiz tango kendi tarih içinde ve Arjantin'de de sürekli yeni deneylere açıktır. Buna engel olunamaz, olmaya da gerek yoktur.'' Nitekim zaman içinde her şeyin kaliteli olanı suyun üstünde kalacaktır. Örneğin Erjantin'de bugün tangonun yeniden popülerleşmesini ve gençler arasında yayılmasını sağlayan tangoyla rock'n'roll'un ya da lounge chill out denen elektronik pop müzik ile harmanlanmasıdır aslında. Zaman içinde pop olan şey vadesini doldurup uzaklaşır lakin bu tarz durumlar her ne kadar klasik tango severler tarafından şiddetle eleştirilse de gençlerin kulağına yeni bir tını damlası düşürmekte etkili olmaktadır. Türkiye'de de bence bu durum kalan müzik tarafından yayımlanan bu albümlerin ardından yine bir kalan müzik sanatçısı olan İnce Saz grubunun Necipceler'in meşhur mazi tangosunu yorumlamasıyla olmuştur. Dilek Türkan'ın ipeksi sesi ve ince sazın ince sazları ile tamamen bir Alaturka şarkı gibi duran mazi tangosu her ne olursa olsun Necip Celal'in ölümsüz tangosu olarak dimdik durmaktadır. Üstelik ince sazın yorumuyla Belki de hiç tango dinlemeyen bambaşka bir dinleyici kesimine de ulaşmıştır. Öte yandan bu parça o kadar çok meşhur olmuş ve sevilmiştir ki eski tangolara ve dolayısıyla tangoya olan ilgi yeniden artmıştır. Bana kalırsa 2000'li yıllarda tangolara olan ilginin artmasında Mazi Tangosunun bu Alaturka yorumunun başarısı ve popülerliği yadsınamaz. Belki de halk tarafından bu kadar sevilmesinin sebepleri içinde tambur gibi nostaljik ince sazlar, Dilek o dingin yorumu ve sakin sesiyle yarattığı nostaljik tını ve nostaljik bir tangonun bir araya gelmesinden oluşan nostalji havasının etkisi de vardır. Acaba bu yorumu hangi kavram daha iyi karşılar? Alaturka mı, tango mu yoksa nostalji mi? Gider. Yandı hayatım bu sevgiden anladım ki bir aşka beden gençliğimmiş elimden gidiyor önünde ben geldim de dize yar olmadı bu kimse bize en nihayet düşüp can verdim. Gözündeki yeşil denise sarma. 2005 yılında kalan müzik etiketiyle çıkan İnce Saz'ın dördüncü albümüne adını veren ve Dilek Türkiye'nin sesiyle dinlediğimiz bu mazi tangosu her türlü eleştiriye rağmen Türk tangosunun yeniden keşfinde arşiv serisi albümlerinden sonraki en büyük etkiyi yapmıştır bence. Ayrıca bu tangonun 2008 yılındaki bir konserde Oğuzhan Balcı'nın senfonik düzenlemesiyle Macar Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirilmesi de büyük beğeni topladı. Bir tangoyu Atatürk'ün yorum sayesinde dünya ve klasik müzik dinleyicisiyle buluşturmak ve yeniden popülerleşmesini sağlamak da bize özgü ayrı bir maharet olsa gerek. Tabii bu başarıda Dilek Türka'nın eşsiz sesi ve yorumunun etkisi azımsanamayacak derecededir. Sevgili Dilek Türka'nın tango sevgisi ve eski kadın tango şarkıcılarına olan merakı onu daha sonraki çalışmalarında da tango söylemeye yöneltmiştir. Yine kalan müzik etiketiyle çıkan 2011 yılındaki Aşk Mevsimi albümü canlı konser kayıtlarından meydana gelmiş ve içinde tangonun yanı sıra o dönemde de adet olduğu üzere polka ve foxtrotlara da yer vermiştir. Türk tangoları daha önce de söylediğimiz üzere zaman zaman Türk müziği icracıları tarafından da söylenmiştir. Programın başında Zeki Müren'in söylediği bir tango örneği vermiştik. Şimdi de Nusret Rıfkı Hergüner'in Sen Gelirsen Gönlüm Sevinç Bulur tangosunu sırasıyla Seyyen Hanım, Münir Nurettin Selçuk ve Dilek Türkan'ın seslerinden küçük kupleler halinde dinleyeceğiz. I wander round the world, but my Saçılmasın, sarsın her tarafı bir karanlık. Güneşin nurları saçılmasın. Sensiz yaşamak ne tatsız hayat. Gelirsen gönlüm sevinç bulur adlı tangoyu Seyyan Hanım'ın sesinden dinlemeye başladık. Arada Minur Nurettin Selçuk bir kuplesini seslendirdi ve Dilek Türkan'ın 2011 yılında çıkarmış olduğu Aşk Mevsimi adlı albümünde yer alan yorumuyla tamamlamış olduk. Bugün El Foye'de kalan müzik tangolarının izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Instagram'da el alt Çizgi foye yazarak ya da Twitter'da El hesabından veya Facebook'daki El Foyce sayfasından bizlere ulaşabilir yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kalan müzik ve Hasan Saltık nostaljik tangolar ile açtıkları yolu her türden tangoyu açık bırakarak zenginleştirmeye devam ettiler. 2013 yılında Şevval Sam'ın yine kalan müzik etiketiyle çıkardığı tango albümünde eski tangoların yeni düzenlemelerinin yanı sıra Türkçe söz yazılmış Arjantin tangoları ve yeni bestelenmiş tangoların da bulunduğu toplam 17 parça var. Albümün adı tango olsa da daha çok tangonun etkilediği tüm türleri içine alan tango paydasında bir karma albüm gibidir aslında. Nostaljik tangolar Özellikle Gotham Project ve Otros Aires gibi gruplarla öne çıkan elektronik pop soundunun yarın sıra Alaturka'dan caza varan farklı düzenlemelerle sunulmuştur. İnce Saz'ın senfonik düzenlemeyle seslendirdiği mazi tangosunun ilgi gördüğünü söylemiştik. Şimdi de Şevval Sam'ın albümünde yer alan, yine kalan müzik sanatçılarından ve tangoya olan sevgisini bildiğimiz kemancı Cihat Aşkı'nın solistliğinde senfonik bir düzenlemeyle Fehmi Ege'nin Sensiz Kaldığım Geceler adlı tangosunu dinliyoruz.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 Yeter Sev beni Dertlerimin Hepsi biter Derdinden Bitiyorum Aşkından ölüyorum Seni çok seviyorum Yeter Bana bu yaptıkların Derdinden bitiyor, aşkından ölüyorum. Seni çok seviyorum. Senfonik bir düzenlemeyle Sensiz Kaldığım Geceler Tangosunu Şevval Sam'ın sesinden dinledik. Şimdi yine aynı albümden bir parça ile devam edeceğiz. Kainatın tüm seslerine, tınılarına Düzenlemelerine ve tangolarına açık olan program El fojede yine aynı albümden bu kez Amerikan müzikallerindeki caz esintili aranjmanları anımsatan bir düzenleme ile bir başka Fehmiyege tangosunu yine Şevval Sam'ın sesinden dinliyoruz. Ayrılık. Müzik ne kadar yakışmış değil mi tangoya? Arp tangonun ilk dönemlerinde kullanılan çalgılardan biriydi aslında. Henüz piyano, bandoneon gibi çalgılar tango orkestrasına katılmadan evvel tango, arp, flüt ve kemanla çalınırmış. Daha sonraları Osvaldo Fresedo başta olmak üzere tango müziğine senfonik karakter katmak isteyen birçok orkestra şefi orkestrasyonda arpa yer vermiş. Ancak Türk tangolarında pek de alışkın olmadığımız bir tınıdır arp. Ta ki yine kalan müzik sanatçılarından Şirin Pancaroğlu'nun Kafe Tango albümü Hasan Saltık tarafından yayımlanana kadar. Daha ziyade bir sahne projesi olan Kafe Tango'da Arjantin tangoların yanı sıra bu proje için bestelenmiş daha çok Ala Türk etkili yeni tangolar da bulunur. Biri gitarist, biri de bandoninist olmak üzere iki de Türkiye'de yaşayan Arjantinli müzisyenin olduğu proje 2014 yılında albüm olarak yayınlanmıştır. Şimdi bu albümden bir Sebastian piyano bestesi olan Milonga Sentimentali, duygusal milongayı dinliyoruz. <Gülüyor> Pist, Şirin Pancaroğlu'nun 2014 yılında çıkardığı Cafe Tango adlı albümde yer alan Milonga Sentimental yorumunu dinledik. Yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkan Tango albümünden bir tanesiydi ve bu kayıt bana hemen yakın zamanlarda yine Arpe ile seslendirilmiş bir Tango albümünü anımsattı. Danimarkalı iki kardeşin Andreas ve Huli'nin Arp ve Bandinonla seslendirdikleri şu Latrampera'yı dinleyelim. Parantez içinde hem biraz daha havamız değişsin. Bu parçayı sizlerle paylaşmak istedim tam yeri gelmişken. Evel Roylon'un meşhur La Trampera adlı milongasını dinledik. Danimarkalı iki kardeş Julio ve Andreas'tan, arpist ve bandoneonist iki kardeşin With the Skies in Our Hands, The Tangos adlı albümlerinde yer alan bir milongaydı bu. Bugün El Fuege'de Hasan Saltık'tan kalan tangoların izlerini sürüyorduk. Hasan Saltık ve kalan müzik Türk tangosuna gerçekten çok önemli katkılarda bulunmuştu. Kapı kapıyı açtı. Öncelikle 78'lik plaklardan bir araya getirdikleri albümleri Nostaljik Tangoları yayınladılar arşiv serisi olarak. Ondan sonra bunları yeniden seslendirmek isteyen şarkıcılara da kapılarını açtılar ve bunun dışında birçok daha tango ve tangonun yer aldığı albüme imza attı kalan müzik. Rahmetli Hasan Saltoğa hem Türk müziğine hem de Türk tangolarına yaptığı katkılardan ötürü bir kez daha... Teşekkür ediyoruz. Bugün El Fuege'de sizlere veda etmeden evvel bir duyuruyu hatırlatmak istiyorum. 19 Haziran 2021 Cumartesi akşamı saat 7'de Anadolu Müzik Kültürleri Derneği YouTube sayfasından canlı olarak bir konser yayınlanacak. Bu konser pandemi döneminde işsiz kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla yapılıyor. Biz de Tangeste olarak bu konserde yer alacağız. Eğer işsiz kalan müzisyenlere Enstrümanlarını satmak, hatta intihar etme eşiğine gelmiş müzisyenlere destek olmak istiyorsanız siz de Biletix'ten bu dayanışma yaşatır konseri için bilet alabilirsiniz. Onlara bir nefsi olsun, katkı sağlayabilirsiniz. Biz de Tangesta olarak bu konserde yer alacağız. Sizleri de desteklerinizle orada görmek isteriz. 19 Haziran cumartesi akşamı şimdiden bilet alabilirsiniz. Tangesta'dan bir parçayla Sizlere veda ediyoruz. Tangesto Orkestrası Osvaldo Pugliese'nin ünlü tangosu La Jumba'yı seslendirecek ve Tangesto olarak 19 Haziran Cumartesi günü Dayanışma Yaşatır konserinde hepinizi bekliyor olacağız. Sağlık ve hoşçakalın.